Avrupa iyi oldu ya kıyı şehirlerimiz mayayla dolaşıyor hoppala kadın da mayayla dolaşıyor erkek de mayayla dolaşıyor arabayla köşeden dönerken hop karşına bir şeytan çıkıyor hop öbür tarafa bir şey yani o hale geldi e, sen onda söylesene oruç ağzına su girmezse bozulmayabilir ama gözünle mayalıya baktığın zaman gider diye desene yani oruç insanı lalakıntekun takva sahibi yapacak ahlaklı olacak iyimasınının sağlayacak bir egzersiz bir ibadet Sen ahlaka uygun olmayan işi yap ondan sonra da oruç tutuyorum de bu ne terhi buna lana tuşusu diyorlar hani adam perhizliyse lana tuşusu yer şey rahatsız olacak diye buna terriz buna lana tuşusu diyorlar şimdi bra hallmerül ham demek ki namaz beş vakitmiş öyle üçümüü zor varmış Efendim onu bilesiniz. İki, ve samet şehraha, Ramazan orijunu tutacak ve hafizat secaha namusunu koruyacak. anlaşılıyor ki etaat secaha dediğine göre evli. Evli insanın namusunu koruması nasıl? Nasıl koruyacak namusunu? E cama çıkmamaya dikkat edecek, balkona çıkmamaya dikkat edecek, çarşıya pazara, efendim çıkmamaya veya usulüyle çıkmaya dikkat edecek kılığına, kıyafetine dikkat edecek, konuşmasına dikkat edecek, kokusuna dikkat edecek, koku sürünür de, güzel koku sürünür de, kokusunu başka bir adam duyarsa günaha girer. Kocasının izni olmadan evden çıkar, dolaşır, gezer, gelirse akşama kadar melek, melekler kendisine lanet eder. Çarşamba pazarı, perşembe pazarı alışverişe gidiyor patlıcan alacağım, biber alacağım, soğan alacağım bilmem ne diye oturuyor efendim seçeceğim diye e, kıyafeti müsait değil peygamber efendimiz şalvar giyenlerden Allah razı olsun demiş bu kadınca şalvar giymemiş. Ne giymiş belli değil oturuyor Kuma şey seçiyor sebze seçiyor meyve seçiyor nerede kaldı teşekkür nerede kaldı efendim korunmak. Efendim benim manton var. Ben mantolların bazılarını söylerim. Atelim mantol var diyorsun ya Bak şu, hafifçe eğilmiş çocuğunun başına takkesine giriyor. Bak şu kadına. Hafif eğildiği zaman bile dizinden yukarısına kadar görünmüyor. Yani bu sağlamıyor tesettür. Öyle mantı filan kadının tesettürünü sağlamıyor. Ancak işte tesettür giyimi yani aşağı kadar olursa sağlıyor. Bir de Allah razı olsun. Şimdi içe şalvar gibi bir şeyler giyinip çıkartmışlar. Aşağısı tam bilezi, bileğine, bileğine kadar öyle orada daralıyor. Bol, e, tamam. Bak İslami fiyatet bu. Yani e, gayet şey. O bakımdan namusunu korumak da tabii söz getirmeyecek kendisine Na, kendisiyle konuşması uygun olmayan kimselerle konuşmayacak. Efendim istenmeyen kimseyi eve almayacak. İstenmeyen yere varmayacak. Çarşı pazarda işte anlattığım gibi durumlara düşmeyecek filan namusunu korumak bu yani ırzını, namusunu, haysiyetini gözden, sözden efendim aşikar, gizli, görünür, görünmez tecavüzden koruyacak dikkat etmesi lazım efendim çamaşır yıkıyor kolları sıvalı sıcak olduğundan birüz kolları ıslanmasın filan diye çamaşırları balkonda asıyor kollarını kaldırıyor efendim ee şu... hatır. Ne yapıyorsun sen böyle? Nasıl asıyorsun bunu? Hey canım, yani herkes işte güçte gündüz bu vakitte beyler memur, çarşıda pazarda işte ne olacak? Kim görece bilmiyor. Olmaz. Sen camdan düşer çıktı mı? Çıktın mı? Belli olmaz. Çalının arkasında olur, camın arkasında olur. Özel olarak takip eden olur, gözleyen olur. Yani bunu bilmiyorlar. Efendim, evinin kıyafetiyle balkona çıkıyor, evinin kıyafetiyle kapıyı açıyor. Bak er, erkeğin veya bir müslümanın bir kapıyı çaldığı zaman adabı nedir? kapıya yan dönmek veya arka dönmekdir. zili çalacak kapıya yan dönecek veya arka dönük duracak çünkü bilmeden kapıyı açar kıyafeti tam değildir görünmemesi gereken durumu görür veya kapıyı açar içerisine doğru gözü kayar içerisini görür diye onun için yan duracak kapıya veya arka dönük duracak kapı açıldığı zaman buyurun bir şey mi istiyorsunuz? Efendim Ahmet Bey evde miydi işte onu ziyarete gelmişim Ha buyurun gel e, filan. Ahmet Bey misafirim gelmiş filan, Tamam ama direkt böyle Bakmak bile şey değil Bizim adabımız bu kapı çalma adabımız bu Hanımın da Ev hanımının da Kapıyı açma adabı nasıl olacak <gülüyor> Bir kere deliğinden Bir baksın kapının Kapıya delik koymuşlar gayet güzel Gelen kim bazısı kapıyı çalıyormuş Kapı açılır açılmaz ayağını koyuyormuş hırsızlık, ondan sonra şey yani bir kere açmasın. kim o desin kim o diyorsun ben diyor, ya herkes ben ben söylüyor cevap mı, kim o ben, hoppala sen kimsin adını söyle fene, falan oldu kremciyim Krem diye, ben diyor ilk önce gözün, gözüyle bir baksın, ondan sonra örtünsün şey yapsın. Kafeyi kapıya hafif gelsin, kenarda dursun şöyle. Bir şey mi istediğiniz desin veya süt alacaksa bir şey verecekse alsın, versin veya torbayı oraya koysun. Kapıcı ne koyacaksa torbaya koy desin. Kapıcı gittikten sonra alsın. Yani riayet etsin. Hoşuma giden bir fıkrası vardır bu işin. Evliya Allah'tan bir adamcağız varmış. Demiri ateşte kızdırılmış, eli yağlıymış, alırmış, alırmış Yumruyla döver, şekillendirilmiş. kırmızı demiri. Öyle. Efendim, yani yanmıyor Tutunca da yanmıyor, vururken de yanmıyor Yani keramet Evliya Allah'tan keramet gösteriyor Hanımı da evliya Allah'tanmış Hanımıyla bir gün konuşmuşlar böyle Efendi demiş keramet senden mi benden mi demiş Hanım O da işte Allah yolunda gitmeye çalışıyoruz Namazda, yerde kusur etmemeye çalışıyoruz. Allah'ın yokluğu çok, işte benden gibi. Böyle bir cevap vermiş galiba. Sen de demiş yarın görürsün demiş. Ertesi gün demirci gene şeye, dükkana gitmiş. O gittikten sonra kapıya sütçi gelmiş. Her zaman tencereyi koyarmış. Sütü başalttıktan sonra alırmış. Bu sefer şöyle şeyi kapının arkasından Şöyle elini uzatmış tencereyi, tabii süptün gözü tencereyle beraber elini de görüyor, efendim. dükkanda yine o demiri eline almış böyle yumruğuyla döverken, yan yapışı vermiş eline şey adamın eline demir atmış filan. Akşama sarıldığın içinde gelmiş, kadın sormuş ne oldu ellerini sarılmış. Valla bilmiyorum demiş, her günkü gibi işte demiri deliyorum. Bugün bir ara yapışıverdi elim demire, yandı demiş derisi, ilaçtırdık işte de İşte ben o sırada. Bu hikaye de, ben, hoşuma gidiyor bazı hikayeler insanların hatırında iyi kalır. Yani bir tencereyi sütçüye uzatırken dikkat etmez de insan kolunun bileğini gösterir de, kocasının evliyalığı giderse, Demek ki kocasını veri yapan da deli yapan da kadınlar demek Kadın namusuna sahip olacak Efendim kocasının şerefini, parasını, evini, malını, mürtünü, çocuğu, çocuğunu koruyacak Yani e, ırzını korumak, hafizet terciha korumak detaylı bir şey yani Bunlara dahi dikkat edecek, balkona dahi çıkmayacak, cama dahi çıkmayacak Şimdi moda olmuş, perdeler kora Kora mı değil de zaten kenara çekiliyor yani Kora değil de Kenara çekiliyor Tüm ışıklar yakılıyor İçerisi aydınlık Sen gidiyorsun. gidiyorsun Sahne sahne bütün evler <gülüyor> Efendim Şeye oturmuş Masanın etrafına beyler oturmuş ha, Kadın mutfakten bir yemek getiriyor Acaba tatlı mı ekşi mi turşu mu Efendim şu şöyle bu böyle Filancalar televizyon söyleyeyim Ya bu perdeler niye yapılmış bu camlar niye yapılmış? Sırf soğuk gelmesin diye mi? Bak insanın vücudu şeffaf örtüyle örtüldü mü? Örtülme olmuyor. Cam da şeffaf cam örtü, tesettürü sağlamaz. Evin tesettürü perdedir. Evin içerisinde görünmeyecek. Bir insan bir evin kapısından içeri baksa evine girmiş gibi günah olur bakana. O halde evin içinde göstermemek evin içindekinin vazifesi. Yani o da perde yapacak. Efendim, hatta kapının bence şöyle açıldığı zaman önüne bir sütre bir şey olmalı ki bir paravan olmalı ki kapıdaki insan direkt içerisini görmesin. Yani içeriye böyle bir mimari bir şey yapmalı, paravanı yapmalı ki Doğrudan doğruya öbür taraf görünmesin yani. Ve at sevciha, kocasına da itaat ederse dört şart bunlar. Namaz namaz kılacak beş vakit. Ramazan orucunu tutacak namusunu, ırzını koruyacak kocasına itaat edecek şimdi kimcine kim itaat ediyor, herkes birbirine adıyla hitap ediyor, eskiden efendi derlerdi şimdi adıyla hitap ediyor beyler beylere, hanımlar o da ona adıyla hitap ediyor, eskiden bir adama karısının adını soramaz sorulmaz ayıp söylemez o da şimdi işte Ahmet Bey efendim, bilmem Hüsnüye Hanım falanca bilmem ne böyle şey oluyor beynin ismi şu, bayanın ismi şu böyle gidiyor yani şeyler maalesef ee, kocasına saygı vardı eskiden neden? yani Allah öyle emretmiş olduğu için kocasına saygı vardı neden? koca çok sorumluluklar yüklü olduğu için dışarıda gidecek, çalışacak evin gıdasını da sağlamakla yükümlü giyimini de sağlamakla yükümlü barınmasını da sağlamakla yükümlü, o kadar gıdasını sağlamakla yükümlü ki doğan çocuğa annesi süt vermek zorunda değil. Babanın çünkü vazifesi. Nereden bulursa bulsun. Sütü getirecek. Yani kadın ben senin çocuğun değil mi? Emzemiyorum desen evde diyemez. Çünkü ev halkının yemesi beyin vazifesi. Evet tabi bu kadar meşakkat yönetim gerektiriyor. Başkanlık gerektiriyor. El er ricali kavamına nisa. Şimdi kadınlar bu işe bayrak açmışlar. Feminizm. Yani kadınlık öldü mü? Biz ne diye erkeklere itaat edecekmişiz. Onların yaptığı her şeyi biz de yaparız. Askerde oluruz Efendim, polis oluruz. Polis oluruz. Blatman da oluruz. Şoför oluruz. Efendim Şunu da yaparız, bunu da yaparız. Onlardan hiçbir eksik yanımız yok. Fazla yanımız var. Efendim vesaire. Hukuk bakımından eşitiz. Efendim ne münasebet? sen çalışırsan ben de çalışırım, sen kazanırsan ben de kazanırım, istediğim yere giderim sana sormak zorunda mıyım, istediğim kimseyle konuşurum, benim hürriyetim var 20. yüzyılda yaşıyoruz, 21. yüzyıla giriyoruz, bir sürü kalabalıkla, sandık sandık vagon vagonla bizim öyle değil derse. Biz yani bizim İslam'ın emri böyle değil, İslam'ın emrinde kocaya itaat var, cemiyete girmenin şartı da bu, şimdi millet eşitlik teranisi tutturmuş efendim, herkes yani aile yuvası bir menfaat bağlantısı bir şirket haline gelmiş o kadar birisinin ötekisine saygısı, özel sevgisi efendim bilmem itaati vesairesi yül terakki ediliyor ve İslam'a millet bu gayrimüslim kafadaki insanlar mecmualarda, gazetelerde der yansın saldırıyorlar kadınların hürriyeti ne oldu, ayaklar altına alındı peki sen kadınların hürriyetine kavuşturuyorsun sokak çıkartıyorsun ne yapıyorsun Şairim birisi diyor ki diziyor kafesin arkasındaki kadınları sokakta kafeslemek için kafesten çıkarttı. doğru kadın serbest, kadın süslenir kadın kazanır, kadın donanır kadın istediği yere gider o zaman İslam'ın ana yapısı, ahlaki yapısı ailenin düzeni efendim çocuğun kimden olduğu hiç her şey karma, karış, karma kar, karışıyor yani İslam böyle İslam'ın nizamı böyle her şeyin bir modeli var dünyada çeşit çeşit modeller var İslam modeli böyle İslam dininin nizamı böyle batı başka türlü olabilir ama batı müşteki batıdaki kadın hür ama mutlu değil o hürriyeti ona rahatlık getirmiş değil. Külfet getirmiş. Madem hürsün, istediğini yaparsın, git çalış diyor. Ben senin giyinin ve kuşağınla ne uğraşacağım, sen kendin kazan, kendin ye, kendin, kendin pişir, kendin ye diyor. Yani iş, hürriyetin arkasından belalar, musibetler angaryalarla beraber geliyor yani. Gelmiş ve memnun değiller. şeyden. o bakımdan İslam'ın bu yapısını bileceğiz. Yani Müslüman kadınlarda bile bu kocaya itaatin e, şuuru gelişmemiş olabiliyor. Dinlemiyor. İtaat etmiyor. Efendim. Tabi oradan günaha geliyor. Bu dört şart kolaydır ama şeytan her şartın yerine gelmemesi için aldatabilir. Gözümüzü açmamız lazım. He de hanımların gözlerini açması lazım. Dolmabahçe sarayı değil. Cennetin evden gidiyor yani bir zaman. Onun için beş vakit namazı muntazam kılacak, tembellik etmeyecek. Ramazan ucunu muntazam tutacak. Kızının, namusunu, haysiyetini, kocasının efendim, evini, bakını, malını, çoluğunu, çocuğunu güzel koruyacak, kollayacak Kocasına da itaat edecek. Kocası ona hizmet edecek. Kocası onun hizmetçisi, kocası onun kalorifercisi, kocası onun kapıcısı, kocası onun çarşı pazardan hammalı, kocası onun şususu. yani o demek aslında. Yani biz erkekler de feminizmin karşısında, erkekçilik nasıl diyeceğiz, bir çıkarsak çıkartsak, <gülüyor> maskulinizm diyeceğiz artık, yani feminine, feminizm, maskulinizm diyecek olsak, yani biz de isyan ederiz. Yani ne münasebet, ne diye ona bakayım, ne diye parasını vereyim, ne diye kira denden olsun, yarı yarı olsun. Biz de bir mitingler yapıp sabahlara düşsek ne nizam kalır, ne aile kalır, ne öz kalır, ne arz kalır, ne sema kalır yani. Evet, burada bırakalım o şeyi geçirdik, müddeti de geçirdik. allah Teala Hazretleri tabi birisi çıkıp sorabilir şimdi, der ki hocam yani erkek kadınlar böyle cennete girecekmiş de kolayca dört şartla erkeklerin hali ne olacak diye sorabilir. Erkeklerin de cennete girmesi kolay tabi. Aynı şartlarla efendim aynı şekilde hareket ederek onlar da e, cennete girebilirler. allah Teala Hazretleri bizi e, dünyada da ahirette de mesut ve bahtiyar kullandığına eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal Esmene. salavat-ı şerife. Bir elem neşrah leke suresi besmeleyle. 21 kere vallahi hacmiylele <Gülüyor> Fatiha-i Şerife maal geçmeler. <Gülüyor> evet. Üç salavat-ı şerife. Sa'lem <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <tâlim> ennehu la ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salâtü ves-selâmü Muhammedur sadıkul vâ'idil Amin Sallallahu teâlâ alîhi ve âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahû bi ihsânin Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay yar Nabiye, inna شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ve mübessirem إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ da'eyen ilahibi iznihi vesira cemni rah ve mübessirülm-minine ve endelihüm min Allahı fazlan kibirah ve latuq al-kafirine ve ve Rabbike, izzeti, ve kafâ bilahi ve kilâh. Sadakallahu Rabbi ala. Subhan Rabbi terbiil ille ve Fesrânun alaül salimin ve alhamdulillahi Rabbi alamin. Amin. Subhan Rabbi alilâli wahhab. Alhamdulillahi alhamdhihi. Ve ve salam Allah aleyhi muhammed'in Ve alhi ve sahbihi ve mentebihi ve İsa اَمَّا بَعْدُكَ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا aczane ve yaptığımız cümle, ibadetlerimizi, taatlerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, niyazlarımızı, hayrat ve hasenatımızı, sadaka ve zekatlarımızı, kardeşlerimizin çekmiş olduğu 4.444 adetlik salat-ı tevhidciye hatimlerini, 70.000 kelimeyi tevhid hatimlerini ve Kur'an-ı Kerim hatimlerini, ve i zikr-i tehlilatımızı lütfun ve keremine şu mübarek günlerde Ahsen ve Ethem olarak kabul eyle Bu ibadetlerimize Ramazan münasebedi çok çok ecirler verdiğini Peygamber Efendimiz bildirmiş, bize hazb-ı keriminden ezil-i kezil, sevab kesirler ihsan eyle ya Rabbi hasıl olan ücülü mesibatı şu mübarek Ramazan akşamında ev ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik, vasıl ile eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına teveccühine cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin mübarek alinin ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarında ve haseden ümmet-i Muhammed'in mürşitleri Sadat ve Meşayituruk-ı Aliye'mizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürkezadan, silsile halinde, hocamız Muhammed Said'i seviyeye kadar güzel an eylemiş olan cümle, zevâsı, mühtereme, ve şayihimizin ve halifelerinin ve tarikat kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeylelik derecede bir derecede ikram eyleyerek ahirete geçmiş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, dinelerimizin, evlat-ı akraba ı akriba ahbabımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediyeleri verip Bu hakimleri, serat-ı çeken kardeşlerimiz ne niyetlerle çekmişlerse onları da o niyetlerine vasıl eyle Muratlarını hasıl eyle Ya Rabbel Alemin, Bizleri dünya ve ahiretin saadetine nâil eyle. Amin. Dünya ve ahiretin tehlikelerinden, şerlerinden hıfz-ı himaye ve kıkaya eyle. Amin. Ya Rabbel alemin bizi yolunda daim, zikrinde kaim, salih, mümin-i kâmil kullar eyle. Amin. Ya Rabbi bizi haramlardan, günahlardan uzak eyle. Amin. Ya Rabbi bizi nefse şeytana uyanlardan eyle. Nefisten şeytandan, Korunmayı nasip eyle. Fitnelerden, fesatlardan, şerlerden uzak olmayı nasip eyle. Tehlikelerden koru ya Rabbe. Zalimlerin, fasıkların, fazirlerin, kafirlerin, galebesinden, düşmanların istilasından bedelerimizi, şehirlerimizi koru ya Rabbe. İstilaya uğramış olan bendeleri de kurtar Ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi galip eyle Ya Rabbi. Safirleri hor ve zelil ve meghur eyle Ya Rabbi. Münhezim eyle Ya Rabbi. Ya alemin senin sevdiğin hangi ameller senin rızalıklarına daha uydursa o amelleri, o hayırlı ibadet ve taatları yapmayı bizlere nasip eyle. Sen neleri sevmiyorsan onlarla uzak olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi sevdiğin güzel sıfatlar ile muttasıf eyle. Amin. Güzel huylar ile mütehaldık eyle. Amin. Hayırlı ömürler ile muammer eyle. Amin. Ömürlerimizi salih amal ile yüceyen eyle. Ya alemin, Yalnız kendimiz değil, sevdiklerimizle, aile, efradımızla, akraba, otağı, lukatımızla beraber bizi bahtiyar eyle. <gülüyor> ya Rabbel Alemin son nefes ve cümlemize Kur'an-ı Kerim ile, iman-ı Kamil ile senin zikrede ederek gözümüzden perdeler kaldırılıp ahiretteki makamlarımızı Peygamber Efendimiz'in cemalini göre göre ve buyrun beraber diyelim. Eşfet <gülüyor> diye diye şu emanetimizi sevdiğim bir kul olarak teslim edip huzuruna sevdiğim bir kul olarak intikal etmemizi bizlere nasip edelim. Amin. Ya Rabbi kabirlerimizin cennet bahçesi eyle. Ya Rabbi kabirden kalkınca mahşer gününde bize arş-ı ananın gölgelendirdiğin has kullarının zümbesine dair. Mahşer gününün korkularından düşürmeyi arasın. Amin. Hesaba çekip terletmeyi arasın. Amin. Günahlarımızdan ötürü cehenneme atıp yakmayı arasın. Amin. Bidayı sef-i azabin ve ikabin ve hesab Sırahtı yıldırım gibi geçip cennete girenlerden eyle. Ya Rabbi. Habibiye dibine komşu eyle. Ya Rabbi. Bizi yolunda daim zikrinde kaim eyle. Ya Rabbi. Cümlemize helal yıldızlıklar nasip eder. Amin. Mesut yuvalar nasip eder. Amin. Hayırlı evlatlar ishal. Kıyamete kadar evlatlarımızı, zürriyetlerimizi mümin kullar eyle. Ya Rabbi. Onlardan... Hiçbirisini imandan, doğru yoldan, sıra-ı müstekimden ayağını Amin. Küfre düşürme Ya Rabbi. Zinnete uğratma Ya Rabbi. sahip İslam belirtelerini koru Ya Amin. Dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen her türlü hayırlarını bizleri ihsan eyle Dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerden bizleri koru Ya Her kardeşimizin gönlünde, Derdi vardır, küsü vardır, talebi isteği vardır. Ya Rabbi sen hepsini biliyorsun, hepsini vermeye kadirsin. Bizim gönüllerimizin muratlarını ayırar, sen ihsan eyle ya Rabbim. Okluklarımızdan emin eyle ya nail eyle ya Rabbi. Bizi kendinden gayrıya köyün büktürme ya Rabbim. İlaçtırma ya Rabbi. Kimsenin önünde hor zelil, düşürme ya Rabbi. Kimsenin ayağı altında ezdirme ya Rabbim. Dualarımızın lütfunla Kur'an-ı Kerim'in hürmetine kabul edelim. <gülüyor> Habibi Ezizin hürmetine kabul edelim. Her hakimi indirdiği zaman yapılan yapılan dualar makbul olacak diye hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiş Şu dualarımıza makbul dualar ile yaparız. <gülüyor> ve bir hürmeti şehriye orumül mübarek Ramazan ve bi hürmeti Esra'ı suretil Fatiha. <gülüyor> Meslemin cevaplandırayım hüküm ettiğince. Sütrenin boyu ve özelliği hakkında <gülüyor> yani bir bilgi vermesin istiyor. <gülüyor> evet bir miktar, çubuk veya bir baston efendim, veya bir çanta sütre olabilir. Böyle bir eşya, sandalye vesaire sütre olabilir. Kibaret eder. Teravih namazının cemaatle kılıyorken cemaati yetişiyoruz. Yazıcıyı kılıp teravih kılıp cemaate uyalım yoksa namazının son sünnetini kılmadan teravih kılıp sonra teravih adına o kılabilir miyiz diye durumu soruyor. Evet bugünlerde teravih kılındığı için bunun usulünün bilinmesi lazım. Fars'a yetişememiş, teravih namazı kılınırken bir insan gelmiş camiye girmiş baktı diye teravih kılıyorlar. Ne yapacak? Fars'ı kılacak son sünneti kılacak. Ondan sonra imama uyuyacak. Kıldığı kadar imam kılacak. Geriye ne kadar eksiklik var kaldıysa o kalanları teravih namazı bittikten sonra bu kardeş tamamlayacak. Cisre durmayacak. Kalan eksik kadar kaldı, kalan kadar tamamlayacak. Ondan sonra kendi başına veya grup haline ederse onlar da Allah Allah. Yani önce farzı kılacak söz <gülüyor> ondan sonra teravihine uyuyacaktım ama kaç tane kaçırdıysa kaçırsın. Teravih bittikten sonra kaçırdıklarını tamamlayacak. Ondan sonra da kendisi <gülüyor> mutlaka olarak eğer cemaate teşkil edebiliyorsa cemaatine ayrıca kendisi bitirmemek böyle olacak. Yani önce farz ondan sonra her zaman kıldığımız yasılığın son sünneti, ondan sonra teravikten yaşayabileceği kadarla gelişir. Geriye kalan da sonra, vitir kılmazla önce tamamlanır. Usul bu. Bazı arkadaşlar namazdan sonra cemaatle tesbik yapmanın bidat olduğunu, tek başına yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda net buyurursunuz. Bidat değildir çünkü efendim hadis e, içerisinde vardır yani o testiklerin çekilmesi <gülüyor> tek başına yapılabildiği gibi bazı ibadetler grup halinde de yapılabiliyor. Nitekim da cemaatle kılıyoruz. Doğayla topluca zikri de topluca yapmak carizdir, mümkündür, bilah duyuyor. Sahabim kiramdan da topluca yapanlar olmuş. Beraberce yapanlar. İstanbul'un tekine dair hadis kötü şerif, kütüb-i sitede yoktur diyerek bazıları bunu kabul etmek istemiyorlar. Kütüb-i sitede dışında başka sahih hadis yoktur gibi bir kana doğru değildir. kütüb bir sitede dışında da o bilmemiş de sahih hadisler vardır yani o bakımdan böyle bir mantık doğruluyor. Bir tür bir sitre karar, güzel kitap demek ki. Ama bu kitapları girmemiş başta sahih hadis kitapları dışarıda. Varsa bir tür başka kıymetli Zakir Fahri Aleyhisselatı Süleymaniye'yi kitif almanızı görseniz, görseniz hadis bölümünü inceleseniz bayılırsınız zaten. Mesle olursunuz yani. Çok kıymetli şeyler vardır. Bu İstanbul'un tepkine dair hadis-i Diyanetin bir mecmuası vardı. Karistesinden ayrı. Böyle küçük boyunca herhalde çıkan bir mecmuası vardı dergisi Diyanet dergisi diye. Onun eski seyirlerinden birisinde bir hoca hocaefendi inceleme mevzuyu yapmış, araştırmış, incelemiş bu hadis-i şerif diyordu yani. Ayrıca tarihine de bakacak olursak tarihte de Peygamber Efendimiz'in sahabesi bile gelip mesela Ebu Eyyub ile Ezzel Hazretleri burada şehit olmuş niye kalktılar geldiler, yakın şehirleri fethetselerdir, Adana'yı fethetselerdir Tarsut'u fethetselerdir niye gelip İstanbul'u fethetmek istiyor demek ki Peygamber Efendimiz'in o hadisi sahip ki o müjdeye sahip olayım, İstanbul'u fetheden, fetheden asker ben diye hevet etmişler. O kadar zahmet çekip küfür diyarına atlayıp nice beldeleri geri kapata şey yapmışlar. Bu da gösteriyor doğru olduğunu. İkincisi, cennet ve cehennem şu anda mevcut mu? Evet, mevcuttu. <gülüyor> vardır meclistir <gülüyor> yani İddi Tehmiye Ci ehl-i bita, İmam Kazanim'in ihyasında zayıf hadis olduğunu zayıf hadisler vardır İhyada da vardır, bu da vardır Hocamın da hadisin altında yazıyor yani bu hadis şerif zayıftır diye yazıyor zayıf olduğunu, her, her hadisin arkasında bilgi var bu hadis şu kaynaklar şöyle şöyle. De, bu zayıftır, bu sakintir bu e, hasendir Basfında söylerim. Basfında da hatta bu mevzu hadistir diyor. Mevzu hadisleri bu diyor. İbn-i İb İb Cevzi mevzu demiştir diyor. Ama İmam Suyuti, i̇bn Cevzi'nin mesela mevzu dediği hadislerden bir grubunu almış, incelemiş, mevzu olmadığını kaynak göstererek ispat etmiş. Yani bu Hoca Efendi'de, alim mesela, Kısabiyyada, Geçtiğimiz asrin en büyük hadis ailemizdi. Çakara geçmişti, Mısır'da bilen şere Bir sene Mısır'da kabul, büyüyormuş yani. Şimdi bunlar mevzu hadisi de zayıf hadisi de biliyoruz. Zayıf hadis yani yalan hadis demek değil. Rivayetinde, metinde şeyler var demek ama sağlam, doğru hadis olabilir. Mevzu denilenlerin bir kısmı da mevzu olmayabilir. Yani o âlim mevzu saymışlar. Canlılar bir şey olmaz. Mevzu olsa gerek bu. Ama ödeki, ben bunu görmedim be ya. Ödek istiyor ki, hayır senin buradaki anlayışın yanlış. Şu Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, şöyle buyurmuş, binaenine bu mevzu değildi. İspat edilebilir edildi yani bir bir kısmı. Bu hadis âlimlerinin şeydir. İmam Badan'ın kitabın güzellikti. Çok bayrağı bir kitaptır. Yani insanın iyi takva ettiği, İhlaslı bir Müslüman yetiştirmek için okulacak kitapları bir bir tanesinin azını seyrederseler bir önce onu söyleriz. İlahi yuluk. En kıymetli kitapları. İşimde zayıf olan hadisleri şu dönem şeyleri bilerek koymuştur. Şey, i̇man gazarı. Çünkü o konunun desteklenmesi için çeşitli malzemeler kullanılmak gerekiyor. Ayetleri anlatıyor. Hadis <gülüyor> anlatıyor. anlatıyor. Zayıf hadis de olsa yani konu zaten ayetle vs. vs. Belli olduğu için o hadis de onu da koyuyor, Bazı, ondan sonra da evli Allah'ın medan kıldığından filan de misaller de veriyor. Bu güzel bir kitaptır. Onun için içinde zayıf var. Her şeyin içinde zayıf hadisi çıkabilir. İfni Tevbe'nin kendine terbiyesi de, kendi de çıkabilir. Yani şöyle değil ki, bir gibi bu yani. <gülüyor> Muğla'nın Turgut Ailesinin cami imamının ellerinde cami ve Kur'an koşu inşaatı devam ediyor, dua talep ediyorlarmış. Allah muhafaza etsin, burada olur olarsa yarın da ederseniz kamuzan çok olur. Efendim ben ailenin tek erkek çocuğu, kız kardeşim var. Babamın bana üniversiteyi kazarırsan sana araba alırım diye sözü vardı, ben de okulu kazandım yani üniversiteyi. Arabayı alırsam kardeşlerimin hakkı geçerli. Geçmez çünkü babasının vaadidir. El vaat ikeddeyin demişler, vaat boş gibidir. Madem öyle demiş, onu ödeyecek. O bir mücafat olmuş oluyor. Ötekisinde de şey desin, sen hafız olursan sana da araba desin, o da hafız Ben bizim torunlara öyle dedim. Hafız olursanız bir fener, araba alacağım dedim. Bakalım hepsi hafız olursa herhalde bir haberi açacağız. <gülüyor> Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ayet için çalışır. Hazreti ise de sahildi. Çünkü bir rivayet değil, 5-6 tane rivayet vardır. Bu konuyu bildiriyor. 5-6 tanesini ben topladım, gördüm, araştırdım yani. O mana doğrudur. Geçen haftaki sohbetinizde adres sualarının bidat olduğu konusunu dile geçirmiştim, göndermişim arkadaş. O zaman siz bu size bir kitap ismi söyleyememiştim. Bu konu Zahid-i Muad isimli kitabın 230. sayfasında ve nimet-i islamın 62. sayfasında gitnot olarak belirtilmiş. Bu konuyu açıklarsanız memnun olurum. Şimdi gitnotla birçok şeyleri belirtirler. Daha geniş bilgi vermek bakımından. Ünlü olan gitnot değil, bir karşısızdır yani. <gülüyor> Ee, Nimet-i İslam'ın sahibi efendim şey Mehmet Zilin Efendi şu duaları okuyun diyor mu? Mehmet Zilin hocamız şu duaları okuyun diyor mu diyor? Ama sen dipnotunun kıyısının köşesinden yani evin her tarafı tertemiz, merdiven altında küçük tozlu bir yer görüyorsun, burası ne tozlu diyorsun. Efendim orası bir işte, tarafı bilmiyorum. şey yapma dip, şey değil yani onlar bir daha değildir hadis şeylerdir efendim Alınmadı. O evet. Efendimiz sevgi yapmış bu duayı. Yapın diye de tavsiye etmiştir. Ondan yapıyoruz. Ev işleri de kocaya itaatin içine giremez. Ee, yani bir kadın ben senin evin işlemi yapmak yolunda değilim giden diyebilirim. Tabii bir iş mühürlüğü yapılıyor e, ailede. Dışarıdaki işleri koca üstleniyor, çarşıya gidiyor, küpüri sırtına alıyor, yük taşıyor, ter döküyor, para kazanıyor, eve yiyecek, içecek getiriyor. Şimdi kadın, ben senin elinde e, efendim, yemek pişirmek zorunda değilim dediğini düşünelim. Ondan sonra adam burnundan her damlaya damlaya bir kollarını sıvayacak, önünü yüntemeyecek, mutfağa girecek, efendim, soğanı, pırasayı doğrayacak, pişirecek, ondan sonra buyur yediyecek. Dedek ne yapıyor? Yani bir iş bölümü yok mu, bir hak hukuk yok mu? Yani e, ile şunu yapacaksın, ile şu kalem şeyi yapmak zorundasın gibi bir mecburiyet olmasa bile bir atif var, karşılıklı bir e, birlik, birliğin şeyi var. O birliğin içinde çocuklarına bakacak, e, e, işlerini gücene sokacak, e, davidi, daimliye vekilliği yemeyecek. Efendim, e, yemeğe bitirecek. İyi olur yaparsak. yani. E, yapmadığı zaman da herhalde e, kavga görüntü ekme tokat ille yerleşsin denmezse bile hak geçmiş olur. Ötekisi çalışıyor bu çalışmıyor. Hastalık sebebiyle o tutamayan bir Müslümanın ne lazım? Ha, hastalık bir malzemettir. Efendim diye e de zaten hasta olanların tutmamaları e, konusu şey yapmıştır. Eğer hastalığı geçmeyecek bir hastalık yani yaşlılır, bundan sonra hiç tutması mümkün değilse o zaman her gün orucu için bir miskini, sakirir, doyuracak kadar para verir, buna fidyeyi savun dedim Yani orucunun fidyesi karşılığı olarak وَعَلَنْ دَلْنَيُوا يُطَيْقُونَهُ o الْبَعَامُ miskinin hükmüne göre para verir. Yani şimdiki fidye ne kadar seyirmeden oturttu, neyse üç yani bir nasıl doyuyorsa bu kadar bir şey vermek lazım. Benim iş yerinin içerisinde hep Alevi var. Bunlarla nasıl muamele etmeni tavsiye edersiniz. Tatlı dille, dostlukla iyilik yaparak ama hakkı söyleyerek. Yani Benim tanıdığım çok mahalleden iş yerinden, tatlı yerlerden şeyler vardı. Bu böyle yani Alevi denilen gruptan insanlar vardı. İyi muamele ile İyi dostluk münazevetiyle, ama bir taraftan haklı söyleyelim. Bak, siz namaz kurmuyorsunuz, namaz kuruyoruz, işi içiyorsunuz, haramdır. Şöyle düşünüyorsunuz, bu düşünceye gelir, küfürdür, yanlıştır veya bidattır veya eksiklik, kusurludur diye, yumuşak yumuşak, tatlı tatlı anlatmaya çalışması lazım. Kalbaya diye zıtlaşmaya getirilirse hiç olmaz. Yani o tarzda uygun olmuyor. Tahalettendikten sonra kurulamak şartlıdır şart gibidir. Çünkü her ne kadar çok iyi yıkanmışsa artık orası tam temiz olmuşsa efendim şey denilebilir ama yine de tehlike olduğundan onun e, mümkün olduğu kadar kurulanması lazım. Ya da eline, ya da bekleyerek kurulanması lazım. İftarı e, neyle açmak uygundur? Varsa zemzemle açılır. Zemzem suyu çünkü Yeryüzündeki suların en mübareğidir, en kıymetlisidir. Sebzeyle açılır. Bundan sonra hurma ile açmak gelir. Efendim, hatta ondan sonra da ne bulursa zeytinle, tuzla, tuzla bile olsa iftarı yapıp, efendim, iftarı çabuk yapmak lazım. Yani en basitinden bile olsa iftarı yapalım, namaza sonra kılmamız. Derslerine bir mücadel ara vermiştim. Tekrar başlayıp devam ediyorum. Ama istikrarını müslüman eylesin. Peygamber <gülüyor> Efendimiz buyuruyor ki ibadetlerin makbulü az da olsa devamlı olandır. Az bile olsa muntazam devamlı olandır. <gülüyor> Muntazamlık çok önemli. İstikrarımız dengelelik çok önemli. Dengesizlik olmayacak. Şu anda biz daha bir harfde mıyız, Daha büyük İslam'da mıyız? Bremamızın kanaatine göre büyük yani selahiyetliyiz. Bakın alimlerin şeyine göre Türkiye dağı harç harp sayılmıyor. Mezhebimize, alimlerimize göre dar-ı harp, şeyde. şeyde de sorduk, Mekke'ye bir de çok büyük bir şey var. Mısır'da henüz alimlerden deniliyorlar, diyorlar ya, bu sünnet diye. Ona sorduk. Yani Türkiye'de başka kimselere sorduk. Suriye'de bazı kimselere sormuşlar. Türkiye'nin şartlar dolayısıyla dar-ı sayılmıyor. tarih ı Ama tabi İslam'a uymayan şeylerle Müslümanların uğraşması, çalışması gerekiyor. Bir kişi seyit ya da İslam büyüklerinden birinin soruya mensub ise bu kişinin başkalarının sorusu üzerine açıklarsa veya bundan dolayı gururlanırsa, mümniyetini belli ederse caiz Şimdi bir kimsenin bir kimsenin bir soruya cevap vermesi başka sen seyit misin? Falanca filan eden misin? Falanca ailenin torunu diyorlar sana öyle misin? Evet, Elhamdülillah tamam bu olabilir ama gururlanmak doğru değildir çünkü hiç kimseye ne sebep fayda vermeyecektir. Peygamber Efendimiz kızı Fatımat-ı Zehra'ya buyurmuş ya Fatımat yani ben bile sana fayda veremem veya sen Allah'ın istediği işleri yapmasan buyurmuştur. Onun için yani büyük bir şereftir, büyük bir lütuftur Allah'ın ikramıdır ki dedesi böyle bir alim veya Peygamber Efendimiz olması ama kibir ve nuru cahil değildir, faydası da yoktur. Sırf soy mensupluğunun faydası yoktur, Yol, yolun gitmedikten sonra. yolun gitmesin galiba. Ruhi bir yönden kendimi işletmiyorum diyor. Allah ruhi kuvvetlerini takviye edesin. Yani zahımsan kurtarsın. Otobüse yaşlı fakat açık bir bayana yer verelim de yine kayıt İslami hareketlerine uygun olarak bir bulursak da olumsuz bir videolar alıyoruz. Yani sözde mümin olanlara ve mümin olmayanlara karşı muamelesi nasıl oluyor? Şimdi burada benim görüşüme göre umumiyetle herhalde Müslümanı soran kardeşim belki sakallıdır bile. Yani biz Müslüman olduğumuza göre Fırsatını bulduk ve iyilik yaptık mı bu İslam'ın reklamı oluyor, faydalı oluyor. Buyur diyorsun, otur kızıp diyorsun. Mesela, ah sakamda amca kızı oturttu yani kalabalığın içinde tutmadı, aferin. Bir reklam ve İslam'ın güzelliğini başkalarının görmesine vesile plan alıyor. Finanede, yani ehli bir takva veya değil. Herkes iyilik yapıyor, hatta Hristiyan'ın fakire bile bir insan iyilik yapabilir iyi İyilik, iyiliktir. Gönülü almak iyidir. Bakarsın o ısınır Müslüman olur. Onun için güzel muamele etken kaybet Ama Ama ayrıca kusuruna nisanımızla münasit ile tatlı bir şekilde çevirmeye çalışmaktır. Evet, güç olabilmek için tavsiyeler, şey, dualar diyor. Allah kavlen ve fiilen ve muamele olarak her işimize görüştüğü cümlemize ve kardeşimize nasip edin. Amin. Bir kişi cemaatle namaz kılıyordu, abdesti bozuldu. Cemaatin arasından nasıl dışarı çıkmalı? Yoksa namazın sonuna hemen de öyle önerip çıkmalı. Hemen çıkabilir, çünkü bazen sıkışma da olur. Midesi dozuktu, hemen çıkma hakkında öyle şey vardır. Bir Müslüman arasını sigorta ettirirse zalip olur mu? Zaten sigorta mecburiyle Türkiye'de. Yani sigortasız trafiğe çıkartmazlar. Ettirecek mecburak. Sivar da caizdir diyenler değildir diyenler var, şaibelidir yani haram ve şüphelidir ama zaten mecbur ediyor. Anne faiz yiyor, bunun verdiği yemeği yemem caiz mi? Al ya yapmak istiyor, kabul edebilir mi? Neyse alkollü kullanıyor, namazda kılmıyor, sadece Kelime-i Şahadet Şimdi haram ve helal karışık kazancı varsa annesi veya babasının, helal tarafından geliyordur kendisine verdiği diye şey yapar. Ama külliyen haramsa, hırsızlıktan kazanıyorsa veya faizden tamamen kazanıyor örgü ise, veya kasıpsa, hırsız vesaire o zaman olmaz. Haram helal karışıksa alabilir. Tabii ee, kültürüklerinden vazgeçmesi için de gayret etmesi lazım. Muhtaç değilse hiç almaz tabii. Ben, ben senin bu durumlardan dolayı şüpheleniyorum. Kendimi tehlikeye istedim, <gülüyor> alamayacağım. Sen o halini düzeltemesi olabiliyor. Ama muhtaçsa çocuk okumuyor, talebe, yani çalışmıyor. O zaman alabilirim. Bir kardeşimiz var. Rabıta i̇bn de karşı değil ama aklında biraz şüpheler var. Biraz açıklamada bulunduğum için. Rabıta İbn-i Eşit kasallıkta fena bir, bir, şey, bir hasıl olması için önemli bir husustur. Onun arkasında senafir rasul gelir, arkası çok tatlı geldiği için ona dikkat etmek lazım. Bazı geç konuşan çocukların konuşması için dediğinde hafta kuş konulması ile ilgili bir hadis biliyor musunuz? Hayır, ben öyle şey duymadım. böyle bir şey olduğunda aklım yani bir şey yapmıyor yani. Bu edersiniz yarabbim dilini aç diye efendim vesaire daha iyi. Kuş yumurtası yani kuş gibi kuş dili gibi konuşacak, yine yani düşünmüş söyleyen bilmemiz. Öyle bir hadis duymadım. Rabıta esnasında aklımıza veya gözümüzün önüne kötü şeylerin gelmesinden nasıl konulabiliriz? Dikkatini tekstit ederek efendim yani kül dikkat şey yaparak. Rabıta'yı diyorlar kendinin fare deliğine bakması gibi böyle yapacak. Yani fare tıkır, tıkır yapıyor orada. Kedi geçmiş, deliğin karşısına böyle ee, türdükler, stresli, gerilimli, böyle çıksa para cımpa atmayacak üstüne, nasıl böyle dikkatli bakar, başka hiçbir yere bakmaz mı? şeyin geldiği yere, Evet konsantre oldu mu, yapabilir. Filistiyanlık nedir, Filistiyan Esra Peygamber'in kavmine mi diyorlar, Filistiyan yerine girer mi, yani cehennemi bulan İsa veya insanları hürmet eden falan cehennemine bakan imdide yaptığı işten dolayı bir kıymete sahip olacak mı diye soruyoruz. <gülüyor> Hristiyanlar, kris kelimesi, kilis kelimesi, kilsin evrende aynı kökten İsa'nın sıfatı kris olduğunda ilsevi demek oluyor kilisyan yani <gülüyor> Hazreti İsa'ya bağlı demekler de oluyor. Bu iki ikiye ayırmak lazım zaman yılda. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğe gelinceye kadar Hristiyanlar, peygamberlikten sonra, Peygamber Efendimiz geldikten sonraki Hristiyanlar diye. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan önceki Hristiyanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan sonraki Hristiyanlar diye ikiye ayırmak lazım, bir. Hz. Peygamber Efendimiz'den önceki Hristiyanlar Allah'ın emrini uygun hareket edip imanı bozuk olmayanlar, denedi ki. Çünkü devir o devir için kontin devresidir. O zaman itikadı bozuk diyecekler. Ama Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki: "Lekat kefareni dediğine göre in Allah'a samimi selâmet." Teslis akidesine inanan şakir olmuştur muhakkak diye buyruluyor. Demek ki teslis akidesi esas yani Hz. İsa da Allah'ın Allah'ın oğlu diyor denilir tabii o girmek. Veyahut Cebrail de Ruh-ül Kudüs Efendim, o da derse nere kaldı ki o da sarılıyız filan derse o zaman gider. Sonra, e, itibatı sağlam ise, ibadet ehliyse, Cennet-i ait dair böylediğiniz, metnine dair ayet-i yani bazıları var, gözü yaşlı, ibadet etli, takva etli, haramdan sakınıyor. Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunu duyunca gözleri yaşarmış, gelmiş, efendim, onu hak peygamber olduğunu anlamış, böyle takva etli olanlar cennete girecek. Ama Peygamber Efendimiz'in peygamber olmasından sonraki devrede eğer Müslümanlığı hiç adam Himalyaların tepesinde hiç bedeniyetin gitmediği yerde belki mazur olabilir, ama Peygamber Efendimiz'in geldiğini duyan bir Hristiyan'ın artık Devlet, Hristiyanlık devresi bizim devrim Muhammedi başlamış olduğu için Peygamber Efendimiz'e inanması lazım. Hz. İsa gelince Hz. Musa gelince zaten Peygamber Efendimiz'e tabi olacak. Hz. Musa gelince Peygamber Efendimiz'e tabi olurdu. O, o zaman bundan şey yapmaz. Peki böyle hayır karar işleyen yani Hristiyanların durumu ne olacak? Bir tabii hayır mevzenası işlemekte niyet önemlidir. Yani Edison el ama para için mi çalıştı, hayır yapayım diye mi çalıştı? Yani insan menfaat için yaparsa, onun eciri yok biliyoruz ama sırf sevap kazanmak için yaparsa bir eciri var. Öyle ki kimselerin kabir, cehennemdeki azapları hazır olacak. Yani cennete giremeyecek çünkü cennette mümin olmayan girmesi yok. Ama cehennemdeki azabı hafif bir azap olacak. Bir Müslüman abdestli bir şekilde cihat yapamadığında ölse şehit olur mu? Olur. Cülükle bile yapsa şehit olur. Cülükken, cihat yapsa ölse gene şey olur. Misal, Peygamber zamanında birisi, <gülüyor> birini yapmış aşağı. Ertesi gün çıkmış. Peygamber Efendimiz eller çağıtırmış. O da cifattan çıktı. <gülüyor> Yıkanmağa bak diyor, geldikten çıkmış, savaşa katılmış, ölmüş. Diyor ki Peygamber Efendimiz savaş meydanında, bu filanca şansı ben diyor, melekler yıkıyor görüyorum diyor, nedir bunlar? Diyorlar ki, Ya Resulallah, bir evlenmişti, geldikten çıktı geldi savaşa. Yani kendi melekler yıkıyorlar, kendi yani şey mani değildir, abdest olmak, olmamak mani değildir. Dişi kadar, bayağı şey yapar, abdestini tutmaz. Tam şey yapmıştır, abdest tane tazeleyecektir, diş bana da çarpışır, bundan bir mani çarpışır. Niyeti, Allah'ın dinine hizmet diye o yolda çarpışmışsa, abdest bir de olsa, abdest bir de olsa sevabı alır. Diş macunu kullanmak oyuncu bozarmak, bozar. Ee, diş macunu, içinde şekeri var, tadı var, kokusu var, şusu var, bu su var. Efendim, onu öyle şey yaparken boğazın yani uygun olmayan bir şey oluyor. Zaten böyle macun değil de nisva'ı bile öğleden sonra kullanmak mekruhtur. Öğlene kadar. Neyse de öğleden sonra kullanmak mekruhtur. O bakımda uygun oluyor. Bir maşallah. İstediyorum şimdi. Yoksun Yetişmiş evli bir genç kadın, kocası babasının yanında uzanıp yatması, büyük erkek kardeşiyle bir odada uyumaları, dayısıyla vesaire elde omuzuna atarak fotoğraf çekmesi vesaire uygulaması. Şimdi başka odaları yoksa ne arayacak? Kocası babasının yanında yatacak yani müsaadesi varsa, bir mahsul yoksa, ise yorgunsa yatabilir yani örtülmek şartıyla yatılması yani haram yasak değil. Bir erkek kardeşiyle kalabilirim çünkü erkek kardeşidir, nikah düşen bir kimseyle kalamaz. Yani yabancıyla bir kapalı me mekanda bir başkasının nikah düşecek kimseyle kalması yasaktır. Erkek kardeşiyle kal kal kalabilir. Dayısıyla amcasıyla yan yana, omuz omuza, reşim hakkında çeşitli rivayetler var, zayi ve diye. Ama dayısı amcasının yani şey değil. Babam bizim halimle annem sizden dersi. Babam da istiyor. Ben benim ve beklenemez diye terötüdür dolaşıyor ona konuyu açmamıştım. Fakat vebade adet diye ona konuyu açtım. Olumlu bakıyor. Efendim ders sahısını efendim az. Yani rahıta vazgeçilmez şart değil gibi yapamaz de dervişliğin öbür tarafının tamamdır. Yani onu da yapar zamanla. Hanım vefat eden annesine. Teyzesine yani duası, yazıyı yazanın, Hakkı demiş bu duasını yapmak istiyor. Allah e, Hakkını kabul etsin, onun ruhunu şad etsin, Kur'an-ı Kerim'i şefahine ert etsin, dersin, muratlarını versin, iki yanda bizi ver ona, acıfak bahtiyar ülesin. İki bir şıkkıydır evliyim, aileminin tek evladıyım. Hmm. Çocuk istemiyorum malum çocuk isteniyor tedavi de olduk yalnız duamızı bekliyoruz diye Allah e, tedavisini müspet neticelendirsin hayırlı evlat ihsan etsin <gülüyor> efendim planca çalışıyorum askerlik mevzu var erteneyim mi yoksa müracaat edin gideyim mi tekrar etsin. Çünkü evde, işçili var, minasip bir zamanda inşallah parası imkanı olur, kısa devre yapar, kurtulur, kısa yoldan. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha. Selamun Aleyküm